olduğunuzu anladığım zaman şükür doğru doğruyona gelin. Israr ederseniz ısrarın veli adını bulursun. İlahda ısrar olmaz. İki hatı şerif var. onlardan da hemen hızlı okuyup okay, sayıda tamamlaştın. İlk yapma haldeyiz davası salim eten ve dağıl hatları Bu bildiğiniz hayvanlara, atlara, katırlara, devrelere, neyse eşeklere, bildiğiniz bu hayvanlara salim olarak iniriz. ...ve onları da'u ha sahib eder, sahib olarak kullanır, yani selamet üzere kullanır onları. ...bu hayvancağızları konuşmalarımız için kürsüz edilmeyin. Bu ne demek? Demek ki o zaman da atını alıyormuş adam... ...yüzünde veya mençedebilir miskinler, karşıdan da palanca geldi... ...dur dediler, ilginleri çektiler... Başladılar konuşma, hayvanın üstünde yüzük, adam adamın konuşuyorlar. Hayvan aşağıda bacaklar titriyor, bunları konuşuyorlar. Bu hayvanları konuşmaların kötüleri edinmeyin. Yani üzerinde öyle durup da hayvan aşağıda ezer çekerken, çekerken konuşarak öyle sohbetle bir şey uzatmayın demekti. Merhabetli olun, salim olarak kullanın, Efendim, salim olarak Vela Tetkizu hakere siye biharis kul bitir. Leyla vel eşvar. Çaşıklarda sokaklarda bu hayvanları efendim eee kendinize köşe köşüsüdür edin harisinden gidermeyin. Börktenler sürütün hayır bilir kimlere. Yani nice dinilen hayvanlar artık şarından daha iyidir. Küçebilenler. Efe'den bir durum. Yani eşeğe bilinirse eşek daha iyidir, üstündeki eşekten beter. Deveye bilinirse deva karyatı üstüne bilen daha beter. Yani deve bekliğinde ne de olsa bilinen maksul bir hayvan. Allah'ın bir mahluk Ama Ama üstündeki zayıf. Kötü. kötü kullanıyor. Onun için diyor ki nice bilinen hayvan vardır ki üstüne bilenler daha hayırlı olur. Hayırlıdır. Hayvandan daha aşağı oluyor bilinenin. O zaman ne ve ekser ligra ha hayırın ligra biri her bir ekser Yani bilenler daha iyi olur, Allah daha çok ciddi Sen onu diye beğenmezsin ama o Allah senden çok ciddi o senden daha hayırlı, şuna <gülüyor> İşte bakın, Peygamber <gülüyor> Efendimiz'in hayvan sevgisini, hayvan kullanmayı nasıl gösterdi, kölelere nasıl muhabbet edildi. Ona diyor ki, yediğinizden yedirip, yediğinizden gidilirip, sobranıza oturuyoruz, kozeyip yüklenirip, başıma yetişimi, çoğutta, işçileri Ramazan'da az çalıştırmak kanunmuş. Yani Sahi zamandaki yedikten daha az, 6 saate fazla çalıştırıyorlarmış. Ramazan dolayıdır. Yani bir merhamet var. Hoşuna gittin. Bize de askerlikte oruç tutanlar yazıcısın adını dediler. Ama nedir? Hakik şey hafiflemez. Tarihler vesaire de Ona göre ayağının ne kaldığı da birçok kimse geri döndü. Oruç tutacaklar. Adınız şimdi tersi hemen üçtedir. Evet, Yerden fazlası oruç tutacaktır. Bak men olmaz deyince efendim güçle diyor, güçle. Güçle. Maşallah. Gerçi olsa, efendim zahmetli de olsa, sonraki devam eder. Tabi inkar Allah'ın emrini tutmak, eğer kendilerinden, eğer de bir elvası hayret Efendim, yeşil kuşların içlerindedir. Cevilletin ağacına asılı durumda. Allah onları tekrar e, kıyamet gününde ruhlarına iade erinceye kadar orada sorurlar diyor. <gülüyor> Şimdi şeyi biliyoruz. Efendim e, Kabillerin ruhlarının hasbedildiğini diyoruz. Onların öyle bir şeyi hareket imkânı veren yok. Ama müminlerin ruhlarının böyle bir cennette böyle mağbide edildiğini bildiren bir hadis-i şerif oluyor. Ama Teala halükarda daha kabil müminlere de tasarruf seviyesi vermiş. Yani onların ruhları serbest, onlar da sever. Böyle bu mürnilerin âlemde tasarlılmakta bunuda evliye almanın burada öyledir. ödedir. Evet. Allah'ın Teala özetlesi, cümleinizi sevgili kur eylesin, sevgili kurlar bu günlüsün, sevgili seriyatı sözler olsun, dünyada evli ve <gülüyor> qui sarà l'assessore del testo? that you have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 Horsaya bölgüşüyorum, ma İl-i Dâf'ın Eczbâhi Fara'ca ve Selam'ın Zâni meydin Kedâf-ı Meydin İlâye-i Bittîm Evet billahi Şeytan-ı Fırcıyım İl-i Dâf'ın Rahman-ı Rahîm Cekalp ca'a etum ve tüm mi el-tusikum ve La ilahe Ben hamdülillah dinlediğim anı. Allah'ın Yarabbi, seni rızan kalanmak için yapmış oldunuz. Tüm nehir adetlerimiz saatlerinde, hayrat vahsenatımızda, namazlar bizim niyazlarımızda, bazı teskillerimizde, zikri ve hat mühazdekarlarımızda, tarafından okulmuş olan dokuz adet, Hat-ı Kur'an-ı çekilmiş olan bir adet dört bin dört yüz çekilmiş olan yetmiş din saramat Sadi hayran, senat ibadet ve davetlerimizle beraber kabul edeceğiz. Amin. Eksikletme kusurlarına nazar etmeyip, şu aciz manşif, ibadet, ve ançif ibadetlerimize rahmetine ermemize prezana vaatı olmadığı vesileyle. Amin. olarak bir görünmesi vaatı evvela Peygamber Efendimiz'e hediye ettik vaatı Peygamber Efendimiz'in mübarekü anıyla, ashabına, etbaına, sahadat ve keşahitörü bu annemize, nebubelik kısızlık ve geen hemíhezlerinde ana dörümüz боль saizli hü음�eti Newralologic'e kadar Türk bar Ihreropoly'nin Newralget cev Allez eso Gün de saadat-ı Meşalımız'ı evliya Allah Büyüklerimiz ila ve bu products nativ yet'opunda Ensu goal Sa vale bright liksânsın mühkAnam aremre the that a Burada bulunmayan diğer ifadımız var. Arifete göçmüş olarak. Ve bilhassa o hafifleri indirip, taraf ve sebeşleri çekmiş olan kardeşlerimizin ailede göçmüş, bütün sevdiklerinin yakında hayran devası neyledik. <gülüyor> Arak'ın yönesinin tabi'lerini, köyledi'lerini, köyledi'lerini, köyledi'lerini, bu konuları mesurum eyle. Arak'ın <gülüyor> genet bahçesi eyle. Makamlarla aran devleti'lerini yükseliyor. Diğer biz de olan mühürün da sevdiğin kul olmayı nasip ediyoruz. Sevin amal-i sâliha'yı düşürdüğü nasip ediyoruz. Mehmet-i <Sünnet> Muhammed'e faydalı olmayı Kur'an-ı yolunda yürümeyi nasip Efendimiz'in sünnetine uymayı Efendimiz'in sünnetini hikaye ediyoruz. Yüzden bir şehit sevabı kazanmayı herkese ayrı ayrı nasip ediyoruz. Ya Feneramemiz dünyanız ve annesini bildiğimiz bilmediniz. Her türlü hayırlardan bizden nail. Allahu ekber. Dünyanı ve aileni Her türlü Zarimlerin bedelinden, düşmanların istilasından bizi koruyamam. İstilaya uğramış Müslüman bedellerin katımlarından kurtar yaram. Eski kardeşlerimiz kurtar yaram. Alim ve muallim uzun kardeşlerimiz, ülkel dönüm kardeşlerimiz ölümden bedel eder. Harap eder. Mücahit kardeşlerimiz şahitlere karşı daniye bedel eder. Kümbet eser hatta afiyetleri isteyemem dinle ve dünyada ve afiyette afiyetler ver yarabbim hasenemde şifalar insanlar, içerisinde bize demalar istersen İmkanlara gelecek kardeşlerimizin muhafadayıdır. Gönlümüzün de muratlarını bize ihsan ediyoruz. İşe başlayan kardeşlerimizin işlerine hayırlı uğraşıyoruz. Gönlümüzü dileği murat olan kardeşlerimizin bu muratlarını dileklerde asıl eyleyiz. Kaşı adı odaklarına şahadan-ı ve hayırlı, verimli, sevaftı, esir, uzun ve afiyetle yaşamak zorundayız. Muhammed'e faideli, sevapçı işler yapmaktasınız. Ya Rabbel Alemin, şu gözlerimize Müslümanların mutlu günlerini göstermek. Şu kulaklar bize Müslümanların mutlu haberlerini göstermek. Ya Rabbi, varlığımızı, vücudumuzu, imkanlarımızı, malımızı, gücudumuzu, İslam yolunda, Rıza yolunda kullanmayı nasip et. Ya Rabbi, huzurlu meslerinin razı onun kul olarak gelmeyi nasip et. Ya Rabbi, biz de bu dünyadan bir güdülük Hoşgeldiniz <gülüyor> ya ateşliken, oruçluyken, dilimiz dikken, dövüşürken, ayağımız hac yoluyor ise, ömrü yoluyor ise, cami yoluyor ise, hayır yoluyor ise, cihat yoluyor ise, gözümüzden her birer Allah Efendimizin göre göre, bu kendi tiki köşelerimizi size gösterip müjdelere ve buyurun devam edelim. <gülüyor> Amin. Tebrikli yerler var şekillerle. Amin. buluşturuyor. gömesinde çekmeden di gayre-i gelen kodanla ile, Azîz ve kebîr'in komşileri. Amin. azîz gören kodanla hayır. kuran Kaldan ders almak istiyor diyor. Mesela. Sıra her Serhat-ı iki taneymiş. İki tane de bundan. Kaldan ders almak istiyor diyor. Anılar tarafında ders alacaklar var diyor. O masmayanlar bölümünde ders alacaklar var. Efendim. Şunlar derse nifazı çekmekteler diyor. Koşan en ders almak istiyorum diyor. Sevende. Kimse diyor ki benim yaşım bittiğinde senleri almak istiyorum diyor. Sevende. Tekrarla on iki bir kelb ile başlayıp tekrar esav bir ulah, esav Sözler ve semalarla dinayetimiz, inna kullu sabaahu rahim. Her bedahimü lahi minasihi, ayinikur o bir mağaz sanaktır. Bu olumlu dengesini görmedikçe Amerikan her olumlu biten bir vakıydı. Ve inna bu olay yargıdırdın Allah devrelerimizi kabul etsin. İlk gün Efendimiz'e etsin, Bundan türkü ömrümüşlerimiz arasında ölüm nasip Devamlı olarak teslim edin. Neymiş verirken siz Efendim, söylediğim tavsiyelere uygulamadık şehrişliğimizi güzelce icra etmeye çalışıyoruz. Şimdi dışarıda lişik kağıt parçalar elinde. Pravda <gülüyor> üç için yardım toplanacak diyor. Bu benim makonum sırasında da kuruldu şöhresi var. Tekım haliye etkili bulundu. Efendim, orada gelişmeye çalışıyor ama yardıma ihtiyacı var. Onun için en iyi renklerdikçe yardım etmenizi rica ediyoruz. Böyle kağıt parçalarına göre. Evet, adresi geleceksiniz devamlı her gün sonahtan akşama adresi bulacaksınız. Her gün tüketlerinizi yapacaksınız. Sizi de yapacaksınız. Sakin temiz, teneha, halet diye, kapıya doğru oturup gözlerinizi yukup evveler yedik ve ah, olmak dersiniz. Şöyle bir parça, üçüncü asya kutuyoruz. Bunları tüketlerinizde buruklarına gidiye edersiniz. O muayeslerin manuel yapımından imedetli yüklerin tarafını yaralarsınız. Sonra gözünüz kapalı, kabız edeceksiniz. Yani ölümü, kabili, kaderde sorunsuz adil, diyaliti, kaderden kalkışın, maşayında toplamayı, kafiyeyi kırmağı hesabını, cehennemi, yeni cehennemi, yeni cehennemde evcillendiğini, nasıl gelişecek olduğunu kendi nasıl Vakiyen olduğunuz düşünüp gönüllülerden hayal hayal, sahne sahne geçirip mesaj edersiniz diyebilirsiniz, bak bu hayat bir gün bitecek, ödeyeceksin şöyle, ödeyeceksin şöyle, ödeyeceksin şöyle, ödeyeceksin olacak, niyafet günü, olacak. beraber ayrılırsan oradan hiçbir şey kalmıyor, onun için aklınıza çok daha, bu dünyadaki yaşamında hayatının bir abiniyle hoşleştirme, hayatının bir bil, cenneti kazanmaya çalış, cennetini kurtarma, gayret et diye sesine mesaj edeceksiniz. Buna Rabbim'e denk gelme. Bunu de gözümünün evde canlandırabilirseniz beynimiz o kadar çok olur. Bu bir. İkincisi Rabbim köşe kemiyorsunuz. Bizi gönlünüzün önüne gidereceksiniz hocalarımızla beraber şöyle karşınızda zaten hep beraber bulunuyor diye gönlünüzün yönü müdür bağlayıp gizet olarak terbillahirrahmanirrahim da olacaksınız. İnsanın şeyhiyle, öyle şeyle, O zaman kendisi çok beyazlar gelir. E, yaptığı ibadetin kalın duyar, faydasını görür. Narikatta ilerler. Sonunda Fenafi Şevk Vakamına ulaşır. Ondan sonra da dar denilen, daha dahil olur. Onun için güzelce Rabat-i Gürçük'ü güzel yapın. İkincisi, bu, Rab'da'yı düşür. Üçüncüsü de Rab'da'yı bekleteceksiniz. Başınızı bekleteceksiniz, iç aleminizi göz önüne bakacaksınız. O iç aleminizde Allah'ın huzurlu olduğunu göz O yüküklü diyeceksiniz. Ya Rabbi, sen ona tabanında daha tabanında Her yerde hazır ve nazırsın. Ben senin bir kulunum. Sen benim, hem dedim ben sana diğer yapmak istiyorum. Eski pişman seni seven sana, sen eden, senin sevdiğin razı olduğu iki kılıç arasında Ama böyle bulunduğu olduğu özgürlüğünü gidererek, nikah veya haraştasının evler. Yüz defa estağfirullah. Sonra yüz defa la bila Sonra bin defa Allah Allah diyeyim. Beşkine kadar müsaade edin. Allah Allah derken, en yüz defa dediğim ilahti ve el-el maksuzi ve mütafi Sonra yüz defa servat işe Allah Allah söyler. Gün ve halet günlülerde Allah'ın dostluğunun bu derdince el açıp bağları ile kendinde yakınlarımızı dostlarla müminlerine, niyazlar, hayırlarını Allah'tan el niyaz edersiniz, bize dua ederim dersiniz, günün gidişi böylece yaparsınız, gece günün bitişi dersiniz, niyazımız büyüyür. Sonra sade zamanlarda ziyade kalbiye çalışır, la. Bir şey allah allah. Robin Robin. Allah. Allah. Allah. la ilahe illallah ya ilahe Allah Allah allah allah allah, allah. allah. allah. allah bir du dakika sıfırdan da içinimizden düşünür gibi Allah dediği devam ettirdi allah bu etsin işte böyle sesli geç senin şekilde Allah demeye zi bir karbi der zikir kü merrtebe olur bir yüksek sesle zikir, bunların zikriyeceği derler, Allah, Allah, Allah diye zikretmek. Bir zikri hafidir. Efendim, onlar fısım fısım Allah Allah diye zikri, sadece kendisi anlarla güya. Üçümüzü de böyle kardan yapılan zikirdir. içinden yani, hiç kimse anlamaz. İçinden geçiyor bir zikir, ama işareti anlamıyor. Bunun cevabı milyonlarca çok fazladır. Bu zikrede, yolda, işte, Türkiye'de dükkanda, geçede, güldürze, her zaman kalbimizi çalıştırarak... Hızlıktı ve ona yatıracak her ağrımızın ibadet olmasına gayret edin. Hızlıktı ve dikkat edin, dikkat edin, devam edin. Bizim de yani şu değerli istiyordu, tasavvuf yolları takvai ediyoruz. Peygamber Efendimizin şimdine uymak yoludur. Kur'an-ı Kerim'in yoluna gitmek, gevşek Müslüman olmamak, gayretli, dikkatli Müslüman olmak yoludur. Onun için devamlı aktasını diyeceksiniz, namazları yapacak, bazıları kılacak, erkekler tarzından hedef kılan fazla namazlarına meyve namazını kılacaksınız sabah namazından sonra oturup yitir, efendim, işaret vakti gelince işaret namazı kılmak sabah ve öğledi arasında dört vakit namazı kılmak akşamın arkasından evvabi namazı kılmak iki vekat veya altı vekat geceye kadar atasalık dört vekat namaz kılmak yedi uyuyup seher vaktinde sabır vaktinde evlilik namazı kılmak sürediyle 5 dabilen namazda tavsiye ediyoruz işrak namazı, dua namazı, evlilik namazı, gece namazı evlilik namazı almak üzere bunları kılarsınız pazartesi peşapta oruçlarını tutarsınız duş yamaleti altı gümüşünü de unutmayın her pazartesi peşapta oruç tutmanı da belirt edin öyle ilim kıramı cihat edin İslam'a yardımcı olun Müslümanları destekleyin İslam'ı yaymaya çalışın İrbani yayınlar çalışır, kardeşlerinizi doğru yola çekme, tekiye getirip onları daha gerekli olur. Toprakçılar yatır, hayırlı çalışmalar yatır, derece ilim, ilman, bil, iman, Efendim, Türkiye'nin kılıklarsın ve dünyanın her yerine kadar öne yayınalım. Efendim, Güzel misafirler yapmak mümkün Sevap işler çok yatır da, çok olsun. Sünneti derecesi yüksek olur. İlincisi, günahlı işlerden kaçınmaya dikkat edin. Terbaik olup, sekiz gün sonra, sakın, nefsin zevklerine karşı durun. Nefse karşı durmayan helal görür. Asıl dervişlik, nefsin arzularına karşısına çıkabilmektir. Nefsine esir olmamaktır, nefsini yenebilmektir. Ramazan'da bu 30 günde nefsi yenilmeye çalıştık. Bunu uygulayalım. Hayatımızın her safhasında nefsin arzulanı vermeyin. Ona muhalefet etmeyi öğretin. Karşı çıkmayı hemen onuz altına altına alın. Takva yolunu yürüyün. Haramdan biraklardan gidin. Sıkırın. Kaçın. Çünkü şansiyemde kendinizi düzeltin. Sıkırı ile alın. Yine göre alın. Anladınız varsa onurunuz nasıl kazanmak için Şimdi beraber insanlar, kulaklar vardır, kulaklarla ödeyiz, karşılıklı bu riayet edin, eşiniz ve çocuklarla karşı olur. olun. Allah Teala Hazretleriminin sevdiği güzel huyları benimseyin, vermediği kötü huylar varsa üzerindeyse atın, tembellik, çivilliklik, fintilik, merhametsizlik, zahirlik, kazanlık, yalancılık, hile fiyatlık kötü huylara atın. Gönlendik, saharet, şecar, merhamet, takva, iklas vs. gibi kitabı ile de öğrenin, bunları uygulayın. her Bunlar kurallar öğreniliyor, tasavvuf kitablarımızdan öğreniliyor. Hocamızın tasavvufu ana kitabı var, iman gözeri'nin dünyası var. Bizim yazılarımızın hadis-i şerifte, size çok malzeme kazandırır Onları uygulayın. Huyucunun uygulaması lazım Öyle bir şeyler duyuyoruz. Çünkü Allah en çok güzel seviyor. Ve bu huyudukluların ibadet ettiği insanlar olsa bile sevmiyor. Onun için huyudukluları da gayret edin. Şimdi her birbiri <gülüyor> bir farklı bir huyudukluları yapayım. Thank you. Şu Bu dikkat edin. almak için, çok sünit bağlılığı lazım. olmadan. Yüzak olmaz, enerjiye olmaz. O bakımda e, biraz aradan almadan sıra sınıf şeklinde dosdoğru yürüyüm. Azalt darabiz etleri, sadık sözüne sadık kullanılan iletişimden ayırmasın, gerardır ahlana ünlü yaşatsın, gelen esrarını öğretmesin, harik kullar eylesin, gönül ciddi donlandırsın, mahrifetullah'a, muhabbetullah'a, aşk, aşk sahip eylesin, Allah hürzatı örüp örüp, örüpçülük, kudur nasil bir aradır, olarak varlığı nasip eylesin, ciddi cemaliyle eylesin. Nefes isteyen kimselere talib ettik, Burada olmayıp bize haber vermemeliyiz olanlar kabul ettik. Onları selamlar söyleyin. Bu fikirler bu, bu tarzı cümleleri yaksınlar. Tamamdır. Şimdi soruların cevapına geçiyorum. Efendim? evin evet, işine geldik diyor. Ben, kızın havası biraz efendim ablasının eşeğini teslim seviyor. Tabii, doğru katıya sahip kalp evet olmak daha önemli. <gülüyor> Çok Evet, Kibirli'ye karşı Kibirli'ye çarakaladır, ölçüsün olmadır diyor. Evet. Öyle büyürmüş, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, tekebür edene, onun tekebürü görülsün diye mühendet demek, inadına böyle şey davranmak uygun olur. Tabii ölçüsün de, tepkisi olarak yeni bir şey arattır. Yani, işin haline kaçıracaklar değilmiş. Tarkini bilmesi için. Bugün meseleniz öylesi tür şeylerin en yani balık olmayan en mahvullerin en meselen küsmeleri kera eti tahminiyle ile <gülüyor> Oyların ölçüsünü ne vereceğiz diye soruyor. Bunu birbirine şey yapma aşırıların ölçülerini heven silgiye kadar çekebilecek mümin Ahmed'in ayına olacak adayı istisnaiyle bulacaksınız. yapıyorsun. Bunu destekleyeceksiniz. O gördüğünüzün özel durumuna da dikkate alacaksınız. pandemik dönemde gördüğümüz bir anneniz zamanı. Şey, sosyal kiyor yani ma seriously. Eşit perkola ilişkilerideki yetenekler, öyle bir şey yoktu. yani beşikten iki çocukluğumun içinde eş olarak düşünmek, evlenmesi, onları bağlamak çünkü evlilik kişilerin özgürler bağlı. Ama o halanın sonra bir şey değildir yani işte, doğru değil. O Belki falstık olacaktır. Ayrıca belirlemez. Belki de şükür olacaktır. Asıl hesaplar. Senzerin için ayaklar içilir. Çünkü yer biliminin en hayırlı suyudur. Efendimiz ayakları içmiştir. Efendim ama buna ayakları öyle sininin sessiz oturması da efendi bir öyle yaptığında olabilir. dikkat olarak tabii tedbir olarak mahremiyet açısından şey Ama yine de nazari açısından bir görgü gereği oluyor. Bir öyle başlamış. yerinden duruyor şu an Allah razı olsun. 2024 Evet, derslerin geçişi tekrar ki Gözaların şey, neler biliyorsunuz teknik olur, arkadaşlar için olur. Gözaların Edeye alınmasa çok dikkat edildi. Bu silah adresinde tırnakları kenarlarının, uçlarının, iç kısımlarının temizlenmesi çok zor oluyor. Onun mahsırı yoktur. İkandı ile temizlenilir, temizlenilir, kirlilerin temizlenilir, kirlilerin da karpermenin ta kendileridir. Diğer eee e, indirilmiş ayetlerinde var. Cenab-ı Hakk'ın hakkında Cenab-ı Hakk'ın indirilmiş ayetleri var. Yani Allah'ın aklanmayla düzmekten yazdığı gibi tabii korun insanlarda eee yani hiç memuriyet yapılmasın anlamasına bir bir Cenab-ı yer alan bizim kardeşlerimiz var. Bunlar kardeşimizin için yer eder. Hayır. Onlar esas niyetleri itibariyle Allah'ın dinini duymak istiyorlar. mevcut şartlar altında mümkün oluyorlar, hizmetlikle çalışıyorlar. <gülüyor> Mekşidi olmayan, şehri olmayan cennete giremez diye bir şöyle Öyle, yani, olmayan, Öyle bir şey yok ki aziz meşhur olmayan bir meşhur şeytandır diye bir şey var. Böyle bir şans bir olmadığı için doğrudur. Elbette ilerler, önerler, Feser'e önerildik de 2 bin numaralı mutlaka alimlerle bağlamak lazım. İçeride var mı diye sorun o, o durumuna göre biz, şartlara göre olabilir. Valdemin satışlarda malzemeyi satarken müşterilerin süredir ve biletleri serken malzemenin ciltine yönelik ihtiyarını yapıyorum. Yardım ödeme diyebilirim, bedelime çok bedelden alıyorum. Uygun mu? Tabii borcun alacağı alışverişte 50 olması bakımından uygunuz yok değil. Ama enflasyonel tarzı tedbir almak bakımından böyle bir şey lazım, uygun. Ee, yani borç alacak hesabı belli olmadan böyle borçlu olmaz. O zaman aldığı madrenin geri geçirmesi lazım değil de. Hani yükselte. bir şey var ama tabii elektrisyona karşı bir çağrı olarak onu Cihad, zikir, ayırılmazlığı konusunda biraz açıklar mısınız? Cihad, zikir, ayırılmazlığı diye bir şey yok. Yani Cihad olmadığı zaman da zikir vardır, cihadın içinde de bir zikir vardır. Ama yani ya cihad, ya zikir gibi, ya tasavvuf, ya efendim, faktik çalışma gibi bir ayırım düşünmüyorsa, öyle bir şey yoktur. Efendim Allah Ta'a rahmet emirleri bir bütündür. Diğeri gelince hepsi yapılır. Ramazan geldiği zaman Ramazan orucu tutulur. Sefer olduğu zaman cinayada gidilir. Efendim sadece zaman ibadetler yapılır. Seferde ibadetler yapılır. Savaş etken de Allah'tan diye zikredilir. Ama savaşınmadığı zamanda <gülüyor> ve gizli gündür Allah'ın zikredilir. Zikredmek varmış. Pek çok ekstrem ve gibi de değildir. Bir kişinin kirası ise, haram parası kazanırsa tükkan sahibi bu para gibi, kira parası da açı gidebilir. Haramın cinsine verilir. Eğer meyhane çalıştığı, çalıştığı yani ev sahibi biliyor kadar öde verdiyse kiraya o zaman o aldığı kira da haramlı olmaz. Ama ben sana tükkanını dedi, o da tükkanın içinde hairli, haramlı birkaç işler yapıyor, ondan mesul olmaz. O kira, kirasını alıyor. Evet. Bir kardeşim Hattin Mühendegen yapmak konusunda gitmiş. Gerçekten alay yapsın. Şahide ettim. Evet. Hamile kadınlarda ön mükeşi bir yer gelebilir hastalık varmış. Çocukları boğuyormuş. Bunlar bilmiyorum. Yani böyle bir rahatsızlık, Ben de duymuştum ben ama ...saaniyetin derinliğine bilmiyorsunuz. Nasıl bir askoluk olacağını, çok Evet, etmem evet. ders almak için verilmemiş... Evet. ...mada tepki yapacağız. Sadece bir şekilde Unutulur zaman unutmaktan dolayı bir şey yok. Bununla insanların hissediği şey Allah, bir de şey Allah. Yani kervan sonra unutulur zaman maruz olur. Bu adam cevaplar veriyor. Bu aşktan biraz daha ilgiliyim. Bu bir da benden cevaplarını ...şuaylara bedenlemek bir şey yapıyoruz. Cinde kendisine cin, ıslahat olarak kimse kafaza gidebilir mi? Eğer Hristiyan cin, ıslahatı çıkar. Kafaza gidilmez. Çünkü kafaz, yanlış bir dinin bir mescididir. Allah'ın zehredildiği yoldadır. Allah'ın rahati olmadığı dinle bağlıdır. Oraya gidebilir. Çinlinin katili olur, mümin olan olur ama yani kâfir olabilecek kâfir edilebilir. Şimdi kâfir diyeceğim değilimler, imen, dua'nın kelimesi İslâm eddilerle dua var da onu cevaplıyor. Şey Bu tarzı diyorlar da adamın göğüs Ben olduğunuz bir tarihi bir yere örtmek için fakat esasen işte mutlaka çarşaf ziyafasından verildiğini söylüyorlar. Böyle bir mecburiyet gösteriyorlar. Yani boz ve uzun bir ziyafet olduktan sonra o da çarşaf gibidir. Öğrenin tesebikleri için duygundur. İslam'da çok bilen İslam'ın ziyafetler Çarşaf'tan daha yüksek. Çünkü çarşaf ya ağzıyla tutuyor ya eliyle tutuyor. Bazı yani eksiklikleri var ama bu kıyafetlerin bilmesi var, iliği var, güzel kapatıyor, güzel örtüyor, boyunlu başı vesaireyi evet, örtüyor. Daha gelişmiş yani. Ama bir şekil yani. Babam sen böyle bir evliliği örtü, örtüldükten sonra hangisi en güzel örtüyorsa o kıymetidir, en güzel örtü. Televizyon kurmak yaptı sonra ne durumda? Televizyon kurmak çok para, büyük para işi. Biz de radya kurduk, onları bir yayınlara başladı. Radyoluz, radyolarımız başarılıdır. Birilerimiz ne geliyor? Beğeniyor. Yani her resmiyonun Efendim e, Televizyon yayında geçeceğiz. Ama mali bir gülçük olduklar. Yani o imkanları bulabilirdik. Destek olmuştur. İsa'da bir enkarnasyon var mıdır? Yok. Enkarnasyon Efendim binkilerin bağlı bir inancıdır. Efendim. Saçmadıklar. Hem de bir kafirane bir güneştir. İslam'da da bir şey yoktur. İnsan, İslam'daki her Müslümanın kendisinin bir ruhu vardır. O, ruh, o ruhu ile efendim, dünyada yaşar. İnsanlar bir tıkatı ve ahirete geçer ve ona göre ceza ve bir alır. Tekrar tekrar efendim, dünyaya başka şekillerle gelmek, başka kılıflarına gelmek gibi inanç, ibnidari bir inancıdır. Kutbelis inancıdır. Kutbelis <Gülüyor> Bir olduğunu söylüyor ama ben sevgilerimle Allah'a bilmemiyorum diyor. Efendim bunun doğrunu ne dedi? Şimdi Allah'a kullanıyorum, Peygamber'e kullanıyorum diye İsmail'in imanlar, yani eşevlerimle ilahe illallah, eşevlerimle anneler, abdolur resulü ediyor. Nihmeler, yani öde sanırım, kıza da kesilmeler, memnuniyetle demiş Allah'a inanıyorum. abdolur resulü ediyor, eşevlerimle şahit edildi ki Allah bildi, eşevlerimle anneler, abdolur resulü ediyor. Muhammed ol, el şisidir, günder diye, efendim, peygamberidir, konudur diye demiş oluyor tamam mı? Bu imani iman, ünlü olarak geçer fakat bunun çocukluğu Kula'nın yerinin ahlığına uymazsa Peygamber'in hem de fikirleriyle uymaz. Da, ona uymadığı zaman bu iş harfı yetmemiş oluyor. Tavsili yönden, kuvvetlerle bir zaman hakikati bir şey olamaz. İstihbar olamaz. Yani şöyle, Yusuf'un kitabını okuduğu zaman her şeyi kabul etip hayatında ona uykulması lazım gelir. Öyle olmazsa olmaz. Evet, da başarı istiyor. Bir de Hacı dinlemiş. Duasını istiyor. Bunu kaçırdık. Demek ki otuz tane değilmiş. Hakimde on taneymiş. Allah kabul edesin ve sen türlü hayırları ihsan edesin bu kardeşim bir anda Başka bir tarafa da muhabbeti bir anda almış. Efendim, soru soruyor. Yani, Bu da sadık olarak fazla Sözü söylemek istemiyorum ama şeyinde sıra desin. Allah bir kendimden ki sen yerdekine merhamet et peklikle sana merhamet etsin. Efendim e, ne demektir? Yani tabi ki Allah'ın melekleri var, Efendim, çeşitli ve cümleli maklızatı var. Evet. O mara Allah'ın daha kadar idare etmek değil. Eziyetin var madde durumunun üzerinde olmak için çözelik yaparak haç yapmak istiyorum biliyor Orada evet. her soyunca çözelik yapacağım bir araba var mı diye söylüyor. Bu tür şeylerin birleşmesi profesörler bu hesap de yapılabilir. Dersler var. Yani bizim Roma dair bütçesini biliyoruz bunun zamanı. Bu gibi şeyler bunun zamanı söyleniyor. ama bu şekilde inşallah İzlediklerinin olduğu halde yalnız kalmak istiyorum, Çeyreli insan görmek istemiyorum, onlardan sıkılıyorum." diyor. Tabi İslam bilinmezse bu düşündüğü de şey yapmak, ilmette arsatmak doğru olmaz. İzlediğin sevabı varsa Allah için o ilmette devam ettirmek lazım. 2500 ya yani daha peki Allah'tan konusunu söylüyorum. Evet, o çok çok değişik bir öyle bir kişi. Hani yayınlanmıyor. <gülüyor> Tekrar çıkmasını sağlamak ne yapabiliriz diyor. Maddi imkanlar gerekiyor yani hanlarımızı tebrik. genişlesin inşallah. Güzel bir deviyidir. Edebiyatçı Kuşoğlu Cemal Yıldız. İnşallah. Çıkar. Allah hepinizi